Zuhruf Suresi Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim ve kitabı Ha -mim. Açık olan ve gerçeklere açıklayan bu kitaba yemin olsun. <gülüyor> Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. وَإِنَّهُ أُمِّ الْكِتَابِ O, bizim nezlimizdeki ana kitapta saklı olup, çok yücedir, hikmet doludur. الذِّكْرَ كُنْتُمْ قَوْمًا Siz, haddi aşan bir topluluksunuz diye, bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil. وَكَمْ أَرْسَلْنَا Daha önce gelip geçmiş nesillere nice elçiler gönderdik. وَمَا يَعْتِيهِمْ مِنْ نَب۪يٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ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 وَالَّذ۪ي <gülüyor> Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de odur.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 وَإِذَا O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur.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 aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar. اَمْ <gülüyor> Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar? bilgileri var, ne kitapları. Sadece şöyle derler. Biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz. وَكَذَلِكَ مَا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 bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. وَجَعَلَهَا فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ <يَرْجِعُون> O bu sözü Hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. بَلْمَتَّعْتُ هَاُولَاءِ هَا وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقْ وَرَسُولٌ mubin. <مُب۪ين> Doğrusu ben bunları da, babalarını da, kendilerine hakikat ve onu açıklayan peygamber gelinceye kadar yaşattım. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا وَإِنَّا بِهِ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَجْرٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ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 Senin Rabbi'nin rahmeti ise onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. ۖ وَلَوْلَا أَيُّكُونَ النَّاسُ أُمَّتَ وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُلُوَتِهِمْ فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرعا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عيد ربك للمتقين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 Dünya hayatının geçici metağından ibarettir. Ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur. <gülüyor> Kim Rahmanın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'anı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız artık o ona arkadaş olur. <gülüyor> Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Hatta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 Allah buyurur: Bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz. ve sen Sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir. Beş belli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin? فإِنَّمَا نَذَهَبًا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ Ey Resûlüm! Biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da, yine onlardan müminlerin intikamını alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz her zaman güçlüyüz. فَاستَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوْحِيَ o halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dost doğru yoldasın. Ve innehu leke ve ve Bu Kur'an hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz. وَاسْأَلْ Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz? Nitekim onlardan Musa'yı delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara... Ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim dedi. O delillerimizle onlara gidince, onlar alay edip gülmeye koyuldular. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Onlara hep birbirinden büyük mucizeler gösterdik. Belki dönüş yaparlar diye azaplarla sarstık. وَقَالُوا يَا السَّاحِرُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عِنْدَكَ لَمُهْتَدُونَ Azabı tadınca Musa'ya,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 Yoksa ben şu aşağılık meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ o halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan iyice çıkmış bir toplum idi. Onlar bizi gazaba davet edince biz de onların hepsini suda boğarak onlardan müminlerin intikamını aldık. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِر۪ينَ Onları sonraki nesillere geçmiş bir ibret ve misal yaptık. وَلَمَّا ضُرِبَ بُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا اَعْلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُ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 Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. İn illa Hayır, o bir tanrı değil nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrailoğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdur. Şahit yapmak isteseydik sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır. Ve innehu le lis sa'ati fela temterun ne biha siratun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 Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin, çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ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 Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır. <gülüyor> Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar. La yufetter anhum ve hum fihim ublisun. Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. <gülüyor> Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik. Ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler. <gülüyor>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 Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz. <gülüyor> Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar. De ki: Farza Rahman'ın çocuğu olsaydı ona ilk ibadet eden ben olurdum. Vel ardı, Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir. <gülüyor> وَيَلْعَبُوا <يُعَدُون> Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar. وَهُوَ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 Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir. <gülüyor>